Enlem ve boylam Hazırlayan ve sunan Mustafa Birgit Müzik Enfait müzik ve içerik www.mbirgin.com Enlem boylam 76 Aralık 2014 başladı. Hoş geldiniz. Konuklarımız ve biz Köşemizden sevgiler, saygılar. Yaklaşık bir sene evvel Balcı hocamız diye de aklımızda kalan Muratlı hocamız, alt komşumuz, Kur'an öğretmeni hocamız ile bir program gerçekleştirmiştik. Çoktandır ben her gördüğümde hocam yeni yeni bir bölüm yapalım filan diğer gördüğümde söylüyordum ve işte bir araya geldik. Bugün yine Kur'an öğretmeni hocamızdan. Bir güzel Kur'an tilaveti alacağız. Hocamızın ismini hatırlamış olalım. Abdullah Akkaya, Akkaya. hocamız. Hocam ee, hoş geldiniz. Adım, hoş bulduk sağ olun Mustafa Bey. Ben diyorum sözlerin hiç şüphesiz en güzel olan Allah kelamıyla bir söze başlayalım. Kur'an'dan ben bir aşırı şerif okuyayım kısaca. Onun üzerine de inşallah güzel ahlakı daha doğrusu ahlakı konuşalım. Buyurun hocam.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 Semanat ve Alâhu ve Can Allah Azizen şahîden ve mübeşşiran ve nezîran le te'minû ve rasûlih ve ve ve bu ventün sen ve en in Yubayg'on k'in,na Allah. Yedu Allah, وَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ وَمَن أَوْفَىٰ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُتِمُّهُ أَجْرًا Sanakallahu'l-azim Ağzınıza sağlık hocam. Çok çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Eyvallah. Tabii Eyvallah. ki biraz önce de ifade ettim. Sözlerin en güzeli, en doğrusu, en hakikatli olanı hiç şüphesiz Allah'ın sözüdür. Benim okumuş olduğum ayetlerde Fetih Suresi'nden ayetlerdi. Özellikle Estağuzubillah Bismillahirrahmanirrahim İnna eruselnake <Sessizlik> Şahiden Ve mübeşşirav ve nezira Sadakallahu lazim ilahhi Yüce Allah Peygamber Efendimiz'i Bizler için Bir şahit Bir müjdeleyici Ve uyarıcı Olarak gönderildiğini Yüce Allah haber veriyor. Onun için dedim, bugün konumuz ahlak olsun, güzel ahlak olsun. Tabi ahlak deyince, güzel ahlak da deyince, hiç şüphesiz Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin ahlakı. Niçin? Yüce Allah Zülcelal Hazretleri, Kalem Suresinin 4. ayetinde, Bismillahirrahmanirrahim. Ve inneke la'ala hulqin azim. Sadakallahul azim. Peygamber Efendimize hitaben buyuruyor ki ve inneke şüphesiz muhakkaksın. La'ala hulqin azim büyük bir ahlaka sahipsin. Yani Peygamber Efendimize yine Ahsap suresinin 21. ayetinde Bismillahirrahmanirrahim. Lekad kane lekum fi Rasulillahi usvetun hasene ilahelilaye. Şimdi burada Allah'ın Resulü'nde sizin için uyulması gereken güzel örnekler vardır. Zaten peygamberin insan olarak gelmesinin hikmeti de odur herhalde evet. hocam. Bir melek gönderirdi hocam o zaman hani insanlar şey derdi. İşte melek o melek biz insan. Biz evet. onu nasıl örnek alalım? İşte insan olarak gelmesinin belki de bir hikmeti de budur. Hani... Bizden birisi örnek alabilelim diye. Tabi tabi. Hazreti Rasulullah malum bir beşer. Yani Allah onu insan olarak yarattı <gülüyor> ama kullarının arasından seçti. Bu çok Hı -hı. önemli. Ee, burada şu konuya dikkat etmek lazım. Bir beşer deyince bir beşere indirmemek lazım. Ama bir beşer üstü de yani aşırı böyle bir üstte de değil. Bir beşer o da bizim gibi. Aynen yemeğe ihtiyacı var, biyolojik ihtiyaçları var fakat ne kadar çalışsa insanlar peygamber olamaz. Tabi bir de hocam hani insan derece derece olabiliyor hani insan eşrefi mahlukat iken aşağıların da aşağısı konuma gelebiliyor. Evet. İşte peygamberler üst sınıf. hani. Birçok özellikleri itibariyle seçilmiş insanlar işte günah işlememe özellikleri falan var. Hani Allah'ın himayesindeler. İşte onun için dedim Hı? yani Allah'ın kulları arasından seçtiği numune bir şahsiyet. Örnek bir şahsiyet. Onun içindir ki Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle buyuruyor. Beni Rabbim terbiye etti de ne güzel terbiye. Eyvallah. Zaten hocam benim hatırladığım kadarıyla bir hadistir. Eğer yanlışsam e, düzeltin lütfen. E, Hazreti Peygamberin şöyle bir sözü vardı. E, ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim. Evet diye. ben de zaten o hadisi telef okuyacaktım. Evet. O zaman siz bunu dediniz. Ben de e, Arapçasını okuyayım bay. Buyurun hocam. sallallahu aleyhi ve sellem. İnne ma bu'itü ahlak. Allah Resulü buyuruyor ki ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildi. Aslında bütün peygamberler güzel ahlakın temsilcisidir. Çünkü hepsi İslam'ı <gülüyor> getirmişler zaten. Yani Yahudu'nun İslam'lık diye bir şey yoktu. Tabii, tabii. Onlar İslam'ı verdiler sonradan onlar tabi. Günümüzde Mustafa Bey özellikle hepimizin Hazreti Peygamber aleyhisselatu vesselam Efendimizin hayatını bütün yönleriyle iyi öğrenmemiz gerekiyor. Ve o sözlerini, davranışlarını ki neticede Peygamber Efendimizin bulunduğu bir ailesi var. Öncelikle bir aile içinde. Komşuları var, arkadaşları var sosyal bir çevre içerisinde. Dolayısıyla Hazreti Rasulullah'ı bütün yerleriyle çok iyi araştırıp bilmemiz lazım. Davranışlarımızı, hareketlerimizi, sözlerimizi ona göre düzeltip Huzur içinde toplumda yaşamak durumunda olmamız lazım. Çünkü büyük bir ahlaki çöküntü var. Üzülerek ifade Hı -hı. ediyorum maalesef. Onun için buna çok ihtiyacımız var. Öyle ki mesela benim sizi gördüğüm zaman, sizin de beni gördüğünüz zaman ya da görmediğimiz zamanlarda bile bir sevgiyle bakabilmek, en azından birbirimize bir güven verebilmek, Hı -hı. Yani bu çok önemli. Şimdi komşu komşunun şerrinden emin olmadıkça cennete giremez. Çok güzel hocam. Müslümanın şu tanımı benim çok hoşuma gider hocam. Hani Müslüman o kimsedir ki elinden ve dilinden diğer insanların güvende olduğu kimseler. Tabii. Bu çok güzel tabii. bir ifade hocam. Bakınız burada biraz önceki söylemiş olduğum hadis-i şerifte benim şerrimden siz emin olmak durumundasınız. Bunu benim söylememi ifade etmiyor. Hı hı. Önemli olan komşu bir Abdullahca olarak ya da bir Mustafa olarak ya da bir Ahmet olarak bu komşumdan bana zarar gelmez. Canıma, malıma, namusuma, başka şeylere diyebiliyor bu güveni verebilmiş isek işte o zaman biz iyi bir kimse, iyi bir komşu inşallah o zaman cennet ehli olma durumundayız. Bu çok önemli. Bu da neyle olur? güzel ahlakla olur. Tabii bu nasıl olur? Güzel ahlakla olur. Yani dilimize dikkat ederek e peki bunda kimi örnek alacağız? Yani. Öyle ya niye göre biz bir ahlak tanımı yapacağız? Şimdi eğer bana göre, sana göre, öbürüne göre dersek herkese göre bir Tanım çıkarır diye. Kimileri mesela böyle kötü bazı lafları bunları şeyden sayıyor. Hani peynir ekmek gibi bunlar. Tabii onun tabii. Için yani. o, o model olmamalı yani. Tabii bizleri. tabii. Onun için işte bu noktada Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimizin davranışlarına, Hı -hı. sözlerine, hareketlerine ve olaylar karşısındaki bir olay karşısındaki tutumuna <gülüyor> davranışına bir bakmamız gerekiyor. Hı -hı. Mesela Hazreti Resulullah'ı bu noktada en iyi anlatanlardan biri. Hazreti Enes radıyallahu anh efendimizdir. Çok küçük yaşta hizmetinde bulunmuş. Diyor ki uzun yıllar hizmetinde kaldım, yapmam gerekiyordu. Yapmadığım bir şeyden dolayı bunu ne için yapmadın ya da yaptığım bir şeyden dolayı da bunu ne için yaptın dediğini duymadım. Karşımızdaki insana karşı sabırlı olmak, onu kırmamak adına, onu incitmemek adına bu davranış bizim için esas olmalı. Yaşadığımız toplumda. Başta kendi ailemize Kendi çocuklarımıza Başta ona diyorum çünkü neticede bir ailemiz var Şimdi biz ailemizde hoşgörüyü sağlayamaz isek Dışarıda da hoşgörülü olduğumuzu söylersek Bu çeliş görür. Yani kimi kullandırıyorsunuz Tabii, tabii bu, bu doğru oluyoruz. Şöyle bir tezat olur mu Evindeki eşine hoşgörüsü yok Çocuklarına hoşgörüsü yok Ama kapıdaki komşuya hoşgörülü davranıyor Bu sadece iki yüzlülüğü ifade eder Yani bu aslında bir Kişiliksizlik de göstergesidir niye esasında o adam hoşgörülü bir insan değil. Çünkü bir insan hiç çocuğuna ya da hiç hanımına karşı, eşine karşı hoşgörüsünü esir, esirger mi? İşte bu noktadan baktığımız zaman Hazreti Peygamber Aleyhissalatu Vesselam Efendimizi hem evinde zaten arkadaşlarıyla olan tutumu, davranışı hepimizce malumdur. Onu, onlara hoşgörüsü, onlara karşı davranışı. Mesela Hazreti Resulullah'ın e, böyle sen diye karşısındakine sen bunu yaptın dediği vakit değildir. Onu bir topluma söyler. İçinizde şunu yapanları görüyorum gibi. E kötü bir şeyi, hani direkt hedef göstererek, tabii, tabii. şöyle böyle yaptın yapma filan değil. Hani şöyle bir kötü bir şey yapıldı, o kötüdür gibi. Hani evet tabi. Kişi kendi anlasın. Yani burada amaç rencide etmemek, Hı -hı. onurunu kırmama, kişinin incitilmemesi, rencide edilmemesi. Çünkü bazen bu o etki farklı bir tepkiyi beraberinde getirebilir. Onu diyecektim hocam. Şimdi bir kişi yüzsüzleştiği ama ondan sonra ondan korkulur hocam. Yani başta adam çekingendir size karşı ama siz ona karşı böyle mesela kırıcı birkaç laf söyledikten sonra artık o çekingenliği kalmaz. Dolayısıyla orada işte o sınır çok önemli. Tabii tabii. Onu çok güzel ifade ettiniz Mustafa Bey. Hakikaten karşınızdaki insanı artık... E, o sözü tesirsiz hale getirecek kadar yıpratıp ona yükleniyorsanız, o sade onu rencid etmek, onu üzmekle kalmıyor. Sizin sözünüzün Hı -hı. ve sizin o kişinin yanındaki saygınlığınızın tamam, da yani... esasında e, zedelendiği evet. ortaya çıkıyor. Artık e, ciddiye almamaya başlıyor. bu çok önemli. Yani şöyle diyelim, gerektiği zaman, gerektiği kadar, gerekli yerlerde, Gerekeni söylemek lazım. <gülüyor> Güzel. Dönde değişiklik oldu hocam. Var mıydı? Şimdi mi böyle <gülüyor> yani Mustafa şey bey nasıl? Şimdi bizim e, tabii neticede siz de e, tanıtırken öyle tanıttınız. <gülüyor> Allah'a bunun içinde ne kadar şükretsen azdır. Ben bir Kur'an kursu öğretmeniyim. E, tabii neticede de e, benim hedef kitlem öğrencilerimiz. Onun için e, konuşurken Neyi, nerede, ne kadar, nasıl, ne zaman konuşma noktasında dikkatli olmamız lazım. O şimdi aklıma geldi, söyledi. <gülüyor> <gülüyor> eyvallah Hüseyin. Hocam şeyle alakalı olarak Şu e, Hazreti Ayşe'ye herhalde sormuşlardı işte. Bizi Allah Resulü'nü falan anlat, evet. ahlakını anlat gibi soru sormuştu herhalde sahabeler de. O da siz Kur'an okumaz mısınız demişti. Hani onun... Yaşantısı onun hala da Kur'an'dı diye. Tabii. Yaşayan Kur'an'dı gibi bir ifade. Mustafa Bey maşallah siz dersinizi hiç anlıyorsunuz. <gülüyor> Esas itibariyle benim söyleyeceklerimi bir hamleyle benden önce söylüyorsunuz. <gülüyor> tabii hocam. çok önemli bir husus. Yani Hazreti Rasulullah'ın ahlakı nedir diye sorsaydınız ben diyecektim ki onun ahlakı Kur'an'dır. Çünkü Hazreti Ayşe validemize asap soruyor. Niçin Hazreti Ayşe validemize bu soru soruluyor. Çünkü Allah Resulü'nün dışarıda belli. Camide zaten Hazreti Resulullah'ı herkes görüyor. Çarşıda görüyor. Yolda görüyor. Ticarette onu biliyor. Yol arkadaşlığını biliyor. Onda bir sıkıntı yok. Ancak e, ailede kapı kapandığı zaman artık eşleriyle ya da çocuklarıyla baş başa kaldığı bir dönem. İşte onu merak ediyor Ashab-ı Kiram. Yani nedir Hazreti Resulullah'ı nasıl Tanımamız lazım. Validemizin çok güzel bir cevabıdır Diyor ki siz Kur'an okumuyor musunuz? Okuyoruz ya Ayşe. E onun ahlakı Kur'an diyor. Aynen. Rabbim cümlemizin ahlakını Hazreti Resulullah'ın o güzel ahlakına teptil eylesin. Biraz önce ifade ettik bizim için en güzel örnek. Allah Resulü buyuruyor ki karşınızdaki insanın akıl seviyesine göre, onun makamına göre. Hazreti Resulullah bir defasında ashabıyla böyle sohbet halindeydi. Biri geliyor diyor ki Muhammed hanginiz? O zaman biliyorsunuz Bedevi denilen bugün de diyorlar Bedevi diye de herhalde e, o günün şartlarında düşünürsek çölde yaşayan, dağda yaşayan, kendi kaydelerini kendi kurallarını koyan insanlar var Bedevi olan. İşte bugünkü tabirle kaba saba insanlar İçinizden Muhammed hangisi diyor. Allah Resulü, ne am diyor buyur benim. <gülüyor> benim diyor, evet. Peki diyor, bizi yarın diyor kıyamette şu Kabe'nin sahibi mi imtihana çekecek diyor. Bakın dikkat edin Allah Resulü'nün soruya cevabı çok kısa. Ne am diyor, evet diyor. Tayyip, Tayyip, Tayyip diyor. Sevine sevine gidiyor. Kurtuldum diyor. Bedi mi? Ya ya pek güzel. Kurtuldum diyor. Eğer diyor bu Kabe'nin sahibi beni hesaba çekecekse o affeder diyor. Kurtuldum diyor. Hazreti Resulullah diyor ki bunun bu imanı var ya şu imanı onu kurtaracak. Şimdi Hazreti Resulullah'ın ona bir davranışına dikkat çekmek için anlattım. Ama öbür tarafta. Malumunuz Ebu Cehil e, İslam düşmanı, Hazreti Resulullah'ın düşmanı olan biridir. Azılı yani. Aslı. Onun oğlu İkrim'e başlangıçta değil sonda Müslüman olmuştur. Evet. Ama bir İkrim'e radıyallahu efendimizle konuşurken Resulullah daha farklı konuşuyordur. Bu çok önemlidir yani karşınızdaki muhatabı tanımak açısından. Bir de öyle bir ayet mi vardı hocam hani müminler kendi aralarında? Şefkatli, merhametlidir Tabii. Ya görüşürüz. o, o bir müminlerin müminete, o da şey de var, Bismillahirrahmanirrahim. Vel minune vel minate evliya Müslüman erkekler, Müslüman kadınlar birbirlerine gönülden bağlı, birbirlerinin velisidir, dostudur, birbirini sever, hoşgörülüdür Ama diğerlerine göre bu durumda tabi Müslümanın da bir duruşu vardır. Biraz önceki konuda ifade etmeye çalıştığım husus karşımızdaki muhatabımızı tanıma açısından. Yani onun karakterini, onun şahsiyetini, onun yapısını iyi görerek, iyi bakarak mesela Hazreti Resulullah hani ahlakını konuşuyoruz. Allah Resulü bizim için örnek ya. Bir çocuğu severken sade cümleleriyle kurduğu kelimelerle değil fiziken de aşağı oturarak sever ya da onu kucağına alarak yukarı çıkararak sever. Bu çok önemlidir. O aradaki mesafeyi ne yapar? İndirir. Fiziken dindirir. Böyle bir şey okumuştum hocam. Hazreti Peygamber işte bir yerden kendisine seslenildiği zaman böyle sadece dönüp bakmazmış, vücuduyla dönermişti. Evet, evet. Hazreti Rasulullah'a kaba saba davrananlar da olmuş. Bunun çok örnekleri var ama bir tanesini mesela burada zikredebiliriz. Bir defasında bir biliyorsunuz muharebeye gidiliyor. Zaten hemen buraya da not düşeyim parantez içinde. Hazreti Rasulullah tabi ashaba yapılan zulümler, işkenceler, hakaretler ya da açılmış savaşlar karşısında muharebe yapmıştı. Neticede ganimet oluyordu. O ganimet taksimin de yine bir bedevi Hazreti Rasulullaha dedi ki adaletli davran dedi hırkasından şöyle bir asıldı üzerindeki Allah Resulü'nün hırkasından rivayet odur ki mübarek boynunda böyle yara Biz iz yani o kadar çünkü güçlü kuvvetli de biri ashab hittetlendi yani bu olay karşısında çünkü Hazreti Peygamber'e yapılan bir kaba davranış bir saygısızlık buyurduğunuz gibi Hazreti Resulullah bakın manidar bir şey söylüyor. Tabi bir de Allah Resulü'nün davranışı olunca. O hiddetlenen ashabı dedi. Bırakın. O da öğrenecek. Ne güzel bir şeydi. Bırakın. O da öğrenecek. Önemli olan da budur zaten. O öfke halinde hani Hazreti Rasulullah'ın bir hadis şerif var ya pehlivan böyle güreş meydanında rakibini yenen değil. O öfke anında sabrı gösterebilen. İşte orada ashabın Davranışına bakalım. Hazreti Resulullah'ın o örnek davranışına bakalım. Yemek yemesinde, bütün hal ve hareketinde, sözlerine. Yani biraz önce de ifade ettik konuşmalarına ki bugün hadis-i şeriftir Hazreti Resulullah'ın sözleri. Baktığımız zaman kelimeler böyle itina ile seçilmiş. İçerisinde verilmesi gereken mesajla beraber o bağlayıcı bir etki de görürsünüz. Kesinlikle. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir mübarek sözünde şöyle buyuruyor. Kayla evet. Resulullah sallallahu evet. aleyhi ve sellem. Bir vaz gibi olmuyor değil mi Mustafa evet, Bey? Sohbetimiz. Ya, yani dinleyicilerimiz dinleyiciler. ya <gülüyor> geçen ballı sözlüydü bu sözün evet. içinde. Biraz sonra bala da geleceğiz evet. de. Zaten yavaş yavaş sonra geleceğiz hocam. Evet. De. Balla bitireceğiz herhalde gibi görünüyor. Buyurun. Şimdi Hazreti Resulullah aleyhissalatü vesselam قال Resulullah inna allaha la yanzuru ila süvarikum ve emvalikum velakin yanzuru ila gulubikum ve a'malikum sadeka Resulullah Allah sizin suretlerinize görünüşünüze malınıza hmm. sizin emanetinizde bulunanlara bakmaz onlara nazar etmez velakin yanzuru ila gulubikum sizin şu gönüllerinize ...kalplerinize ve amalikum amellerinize bakar. Allah kalplerinize, amellerinize bakar. Orada güzel bir sonuç var şöyle. Yani dolayısıyla hep zengin olmaya çalışmak çok anlamlı değil. Yani tabii zengin tabii. olsan bir şey değişmeyecek. Allah çünkü ona itibar etmiyor. Sen bulunduğun şartta iyi şeyler yapabiliyor musun? Bulunduğun konumda iyi şeyler yapabiliyor musun? Önemli olan o. Adam fakir, iyi bir şey yapıyordur. Öte taraftan adam kodamandır, böyle patrondur, bir zengindir. Ama iyilik namına bir şey yapmıyordu. O yüzden bulunduğu durumu en iyi şekilde değerlendirebilmek herhalde hocam. Mustafa Bey şimdi e, zenginlik deyince, geçen bir arkadaşımız dedi hocam zenginsiniz tabii ki dedi. Bakın niye? Bir kere Müslümanız. Elhamdülillah. Rabbim bize sağlık sıhhat vermiş. Bugün şuraya gelip Yürüyerek geldim elhamdülillah. Her ne kadar alt katlarda olsa <gülüyor> dinleyenlerimize kaç kilometreden geldi acaba? Yani hocam alt katlarda olsa yine merdivenler <gülüyor> çıktık şükürler olsun. Ama Kuran kursundan yürüyerek geldim. <gülüyor> 25 dakikada son adımlarla onu da söyleyeyim. Geçen sene öyleydi. hala devam ediyor Devam değil mi ediyorum. Devam ediyorum. Şimdi e, Rabbim <gülüyor> sağlık vermiş. Bundan daha güzel bir zenginlik olur mu? Yüce Rabbim elhamdülillah. Kur'an'ı okumayı, Kur'an'la tanışmayı, Kur'an'la buluşmayı bize nasip etmiş. Hani malum Peygamber Efendimiz buyuruyor ya, "Hayrukum men taallemel ve allemehu." Sizin en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenenler ve öğretenler. O en hayırlı öğrenenlere öğreticilik nasip etmiş. E şükürler olsun. Eşimizle, dostumuzla yiyeceğimiz çorbamız, eşimizi, dostumuzu ağırlayacak bir soframız, içinde huzur içinde oturduğumuz evimiz, günün şartlarına göre bineğimiz. Allah aşkına bundan daha büyük zenginlik olur evet. Bir gün Mustafa Bey sizi konuşturmuyorum ama belki unuturum yok e, yok. ne de yaş olarak <gülüyor> <Estağfurullah>. <gülüyor> e, biraz daha sizin yaşınıza oranla birkaç kadem iletledim ben ki. <gülüyor> Ayşe validemiz radıyallahu anh'a Allah ondan razı olsun. Ağlıyor Hazreti Resulullah bu dünyadan ebediyete irtihal ettikten sonra bir gün bir sofrada ağlıyor. Tabi orada bulunanlar üzülüyor diyorlar ki ey müminlerin annesi nedir seni bu ağlatan, üzen durum. O esnada işte sofraya o günün şartlarında çeşitli yiyecekler gelmiş. Anamız diyor ki ömrü boyunca Resulullah'ı tanıdım tanıyalı bir karnının doyduğunu görmedim. Onun için ağlıyorum. Yani o günün şartlarını ya hocam o günün şartları tamam o günün şartlar ama neticede Bugünün günün insanı da insanda, bugünün insanı da insan. Nimet bol Mustafa Bey. Rabbime hamd olsun. Bu vesileyle bugün malumunuz cuma akşamıdır, perşembe günü. Hazreti Resulullah'ın müjdesidir. Allah Celle Celaluhu dualarımızı kabul edendir. Ancak beş gecede açılan elleri boş çevirmiyor. Yapılan niyazları, duaları Rabbim reddetmiyor, kabul ediyor. Bu beş geceden bir tanesi de Cuma geceleri. Yani bu gece. E diğerlerin de şimdi belki dinleyicileriniz merak eder. İyi tamam hocam da birini söylediniz. Ya dördü nedir? Ha, buyurun hocam. Ee, Ve madem öyle o zaman bir duayla kapatalım zaten programımızın sonuna geliyoruz. Sizden de bir dua e, almış olalım hocam bu vesileyle. Bir regaip kandili. Biliyorsunuz Hı. Recep ayını. Recep ayının ilk Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gecesi. ikincisi Şaban ayının 14'ün 15'ine bağlayan Berat Gandeli dediğimiz gece. Üçüncüsü Ramazan arefesini bayrama bağlayan gece. Dördüncüsü Kurban arefesini bayrama bağlayan gece. Beşincisi de Rabbime Hı -hı. hamd her cuma. Hı -hı. Dolayısıyla Allah'ın dualarımızı kabul ettiği zaman dilimindeyiz şu anda. Hı -hı. Onun için ben şöyle bir dua bahsinden önce hemen hatır, hafızamdayken onu söyleyeyim. Yüce Rabbim şu anda hastahanelerde iniminiminliğe acı sancı içerisinde ızdırap çeken ne kadar hasta kulları varsa şafi ismiyle acı şifalar versin. Hmm. Yüce Rabbim tabi bizim de hastalıklarımıza şifalar versin. Bütün dertlilere derman olsun. Bütün ödeme güçlüğü sıkıntısı içinde olan borçlar varsa Rabbim Teala borçlulara da edalar nasip eylesin. Kısa bir dua yapalım. İsterseniz programımızı bitirelim. Evet, Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. <tik> <tik> ve ma ersalna ke illa rahmeten lil alemin. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vel aqibetü lil muttegîn. Velâ udvâne illâ ala Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala cemii'il enbiyâi vel murselîn. Ve âlihi ve evlâdihi ve ashabihi ve etbâ'hi ecmaîne velhamdülillâhi rabbil âlemîn. Ya Rabbi, şu mübarek cuma gecesinde ellerimizi açtık, senin huzuruna geldik. Ya Rabbi, bizleri, ailemizi, sevdiklerimizi, Müslüman kardeşlerimizi ve bizi dinleyecek olan kardeşlerimizi öncelikle razı olduğun kullarından eyle Ya Rabbi. Bizler bilerek, bilmeyerek veyahut da hataen, Günahlar işlemişizdir. Bu günahların hepsini af ve mağfiretiyle ya Rabbi. Ayıplarımızı ört ya Rabbi. Eksik ve noksanlarımızı ikmaleyle ya Rabbi. Ya Rabbi bizler bilemiyoruz. Alim olan her şeyi bilen sensin. Bizlerin hakkımızda ne kadar hayır ve hayırlar varsa hepsini feth ile, halga ile, âkbetimizi hayır eyle. Ya Rabbi şayet hakkımızda olacak şer ve şerliler varsa onların hepsini de defu rafe ile bütün korktuklarımızdan ya hafiz ismi celiliğin hürmetine muhafaza ve emin eyle. Bizleri esirge, bağışla, koru, yar ve yardımcımız ol ya Rabbi, Ya Rabbi bizler bilemiyoruz, alim olan sensin. Hem bizim, hem milletimizin, cümlemizin hakkımızda ne kadar hayır varsa, hayırlı olan arzularımıza, hayırlı olan isteklerimize, hayırlı olan dualarımıza, hayırlı olan dileklerimize, hayırlı olan muratlarımıza, hayırlı olan niyazlarımıza ve hayırlı olan niyetlerimize sen hayırlısıyla nail eyle Ya Rabbi Ya Rabbi afat-ı samaviye ve afat-ı araziye gibi Hazreti Resulullah'ın şerrinden sana sığındığı her şeyden de sana sığınıyoruz olacaklar varsa bizleri ve cennet vatanımızı Ya Hafiz ismi Celil'in hürmetine muhafaza ve emin eyle Ya Rabbi sevdir bütün sevdiklerini yerdir Ya Rabbi bütün yerdiklerini Dost ve yâreyle ya Rabbi bütün erdirdiklerini, sevdin Habibini bütün kainata sevdirdin. Makamı İbrahim'den makamı Mahmud'a erdirdin. Salatu selam, tahiyyatü ikram, her türlü ihtiram. Hazreti Peygamber Efendimiz'e, âline, ashabına ve tabi olanlara olsun. Allah cümlemizden razı olsun. Lillahi Teala'l-Fatiha. Ağzınıza sağlık hocam. Çok çok teşekkür ediyoruz. Allah Mustafa razı Bey ben herhalde. teşekkür ediyorum. Bir vaaz havasında oldu Bal konusuna giremedik ama şu <gülüyor> kadarını söyleyeyim. Ee, devam ediyor musunuz? Bu senede hocam? şükürler olsun. 21 kilo <gülüyor> 850 gram sipariş <gülüyor> ettiğim bal geldi. Oh. İnşallah bunu 3-4 ay gibi kısa bir ömür <gülüyor> biçiyoruz Allah nasip ederse. Çünkü her sene bu yetmiyor biliyorsun. Aynen devam ediyorum sağlıklı beslenmeyi. Biraz önce de sizlerin ikramları oldu. Dikkat edersen en, en doğal olanı ki o da muz var içinde. Ama daha da okunmadınız. İnşallah onu da şimdi yiyeceğiz. Çünkü sağlığımız da bize bir emanet. Evet kıymetli dinleyenler değerli hocamız. Abdullah Akkaya'yı konuk ettik. Artık ne zaman olur bilmiyoruz ama zaman sonra yeniden hocamızı İnşallah. E, en kısa zamanda olur. Çünkü öbüründe böyle demiştik. Bir sene <gülüyor> sonra oldu. Rabbim nasip edersin inşallah. Tabii eğer izleyenlerimizin, dinleyenlerimizin de e, bu konuda memnuniyeti söz konusu olursa neden olmasın. Eyvallah. Çünkü amacımız Rabbimizin rızasıdır. Allah razı olsun hocam. Evet kıymetli dinleyenler yine yeniden birlikte oluncaya dek esen kalınız, sağlıcakla kalınız. www.mbirgin.com Enlem ve boylam 76 Aralık 2014. Bitti. Esen kalınız. Enlem ve boylam. <gülüyor> Acılıyan ve Mustafa Birgin. Kibino